Ve ölçü bir ölçü kaybolduğu zaman, sevgide aşıldığı zaman buradan şirk doğar. Bütün şirklerin, tarih boyunca bütün şirklerin temelinde aşırı sevgi vardır arkadaşlar. Bu mesela salih insanları şirk koşmuşlardır. Mesela çok ahlaklı, çok cömert, güzel bir takım nitelikleri olan insanları tutlaştırmışlardır. Mesela... İşte e, Orta Doğu'da e, çok kabaca söylüyorum yani bunlar dinler tarihinde çok ayrı uzmanlık alanları. Orta Doğu'daki e, tanrıçaların çoğunun kadın olması adı üzerinde, kadın yani tanrıların olmasının sebebi Kadının doğurganlığı, işte süt üretmesi, vücudunun bir insan üretmesi, o kapasitesi e, sebebiyle o üretkenliğe, o berekete e, tanrısal bir nitelik yakıştırmak yüzünden olmuştur. Yani e, e, şirk tarihi boyunca insanların tanrı yerine koydukları ve taptıkları varlıklar, hani biz o şirk koşma hadisesine kötü baktığımız için o tanrıları da kötü varlıklar zannetmeyin. Hı. kendi toplumlarındaki veya kendi tarihlerindeki çok iyi niteliklere sahip varlıkları onlara duyduğu saygı, duydukları saygı ve sevgiyi abartarak putlaştırmıştır insanlar. Mesela Arap tarihinde de putperestliğin böyle başladığını söylüyorlar. Ansiklopedi maddelerine yani put, şirk maddesine, put, put maddesine baktığınızda orada görürsünüz. Ee, i̇lk önce ilk önce nasıl başlıyor size söyleyeyim kabir ziyaretleriyle başlıyor arkadaşlar. İlk önce bu çok değer verilen bir kişi ölüyor. Tamam mı? Toplumda e, o insanın ilahlar tarafından veya işte Allah tarafından neye inanıyorsa toplum çok değerli bulunduğu kanaati hakim. Yani Allah katında çok değerli biri. Bu ölüyor. Gidip önce onun kabrini ziyaret etmeye başlıyorlar ve oradakinden bir şeyler istemeye başlıyorlar. İşte onun hürmeti neden giderek onun kendisinden istemeye dönüşüyor. Sonra o günkü yani bu binlerce yıl öncesinden bahsediyorum. Sonra o günkü ulaşım şartlarında bir kabile bir yerden başka bir yere göçtüklerinde o kabri götüremeyecekleri için o kabirde yatan varlığı sembolize eden küçük heykeller yapıp onları yanlarında götürüyorlar ve buna taparken de o heykele taparken de asla o odun parçasına o taş parçasına tapmıyor. Diyor ki bu yani çünkü geri zekalı değil bunlar arkadaşlar. Bugünkü medeniyetin kurucuları onlar yani. E diyor ki ben bu taşa tapmıyorum, bu ağaca tatmıyorum bunun yani maddesine tapmıyorum. bunda bir ilahlık olmadığını biliyorum ben bunun sembolize ettiği sevgiye bunun sembolize ettiği berekete rahmete veya ne bileyim ahlaka veya bunun o kadar kıymetli bir insanı bu temsil ediyor ki o kıymetli insanın Allah katında bir değeri var sözü geçen biri Allah'ın sevdiği biri ben ona yalvararak onun Allah ile benim aramda aracılık etmesini istiyorum diyor. Mesela Mekkelilerin taptıkları putlara çünkü Mekkeliler Allah'a inanıyorlar. Putlara taparken mantıkları tamamen bu yani. Bu yüzden sevgiyle ölçülü olmak. Mesela sevgiyle haddi aşma konusunda kadınlar büyük bir potansiyele sahip arkadaşlar. Kalbinizde hangi sevgi bakın biraz yani hemen şunu yapmayın. Ee, A hoca böyle dedi sen de işte şunu çok seviyorsun veya ben şunu çok seviyorum şirk mi koştun? Ee, be, ben şimdi müşrik miyim? Böyle bir evhama kapılmayın. Ama bilin yani burası şirke doğru gidebilir. Bunu bilin. Kalbinizde hangi sevgi Allah'ın sevgisinden üstün geliyorsa orası e, o sevgi sizin için tehlikeli olmaya başlamış demektir. Kalbinizde Neyin sevgisi yani? Bunu hep kendi kendinize sormalısınız. Ve o sevgideki hiyerarşiyi hayatınızda herkese de kafalarına sokar gibi, yani vurur gibi değil ama göstermelisiniz. Zaten de görünür. Yani benim nazarımda en üstün sevgi Allah'a olan kulluğum, ona olan borcum onun bana öğrettiği yani Cenab-ı Hakk'ın vahiy yoluyla, peygamberi yoluyla bana öğrettiği değer yargıları ondan sonra işte falanca, filanca, filanca yani. Yani dürüstlük, insanlara zarar vermemek, işini düzgün yapmak, helal kazanmak yani bir iş yapıyorsan onu he, e, haram daireye hiç adımını atmadan helal yoldan yapmak. insan bunlardan emin olduğunda Evvel Allah tabii şeytan yoldan çıkar geleceği bilmiyoruz. Şu an için söylüyorum. Bunlardan emin olduğunda onlar senin en üstün değerini olması lazım. Anlatabildim. Ondan sonra çocuklarımı tabii ki seviyorum. Kardeşlerimi tabii ki seviyorum. Ama bir hiyerarşi olmadı yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir e, sevgi de arkadaşlar insanlara göstereceğiniz sevgi ve ilgi de bir kriterleriniz olması lazım. İki, sıralamanız olması lazım. Önem sırası olması lazım. Ee, eğer, bakın ne diyor? işte Bakara suresi 165. ayet. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'tan başka bir takım ortaklar, Allah gibi, Tanrı gibi varlıklar edinir. Onları Allah'ı sever gibi sever. İlah, arkadaşlar sevilen ve tapılan demek zaten o yüzden sizin kalbinizde en üstün sevgiyi kime gösteriyorsanız o sizin ilahınız oluyor işte o yüzden hani şirk vesvesesi yapmayın ama bunu bilin ben evlatları niye örnek verdim geri kalan her şeyi ona kıyaslayın diye arkadaşlar koşulsuz da değil koşullu da değil arkadaşlar prensipli ilkeli sevgi işte o demin dediğimiz kriterlerimizin olması yani Koşulsuz sevgi, Rahman isminin tecellisidir arkadaşlar. Mesela bütün insanları, tabii ki çocuklarımızı da koşulsuz severiz. Ne zaman? En başta. Mesela dünyaya gelen çocuğunuza hangi duyguyla siz bakıyorsunuz ki geceleriniz uykusuz, gündüzleriniz kaygılı, yıllarca bir de. Yatırım yap, yatırım yap, yatırım yap, para harca, para harca, para harca, <gülüyor> ömrünü harca, ömrünü. Hangi duyguyla oluyor bu? Koşulsuz sevgiyle değil mi? Sonra o çocuk giderek büyüyor, yetişkin bir insan oluyor. Arkadaşlar yani o peşiyle benim evladım olarak ona duyacağım sevgi ve merhamet tabii ki koşulsuz. Ama onun üstüne ekstra bir sevgi için benim mutlaka koşullarım, ilkelerim yani koşul demeyelim ya ilkelerim, prensiplerim, kriterlerim var yani. Tabii ki Allah yolunda olan birine... E, veyahut da daha fedakar daha e, baş insanlara yardımcı olan birini tabii ki ben kendi bencil çocuğumdan hep bana hep bana diyen çocuğumdan daha çok seviyorum yani o anlamda ama çocuğum olduğu için tabii ki seviyorum yani her zaman bu evde onun yeri var hiçbir zaman dışlanmaz sokakta bırakılmaz ilgisiz bırakılmaz çünkü o benim çocuğum Allah onu bana takdir etti benim çocuğum tabii ki her zaman benim hayatımda onun yeri var. Ama ekstra sevgi için benim kriterlerim var yani. Kalbimin, ruhumun değer verdiği başka özellikler var. O özellikler varsa onu daha çok seviyorum. Ali Şeriatinin Haç kitabında arkadaşlar, o hacca gitmeden, Umre'ye gitmeden önce mutlaka okunması gereken bir kitap. Ee, diyor ki Ali Şeriat'i kurbanı anlatırken, Kurban keserken diyor bak Hazreti İbrahim'e diyor niçin İsmail'i kurban etmesi emredildi? Çünkü kalbinde Allah'ın sevgisiyle yarışmaya başladığı için diyor. 90 yaşından sonra olmuştu Hazreti İsmail ve inanılmaz terbiyeli bir çocuk. Yani Allah vergisi olarak halim yani böyle çok düşünerek hareket eden hani büyümüş de küçülmüş böyle akıllı bir çocuk. Zaten sevilecek bir çocuk bir de 90'ından sonra olmuş. Hiç çocuğu olmamış olmamış ondan sonra İsmail olmuş. Yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sevgisiyle kalbinde yarışmaya başlayınca yani böyle renk olmaya başlayınca kurban etmesi emrediliyor. Dolayısıyla diyor orada bir imtihan geçiriyor yani Hz. İbrahim de İsmail de tabi. Dolayısıyla diyor Ali Şeriyati burası çok önemli. Her kurban kesişinizde kalbinizde Allah'ın sevgisiyle ne yarışıyorsa onu kurban ettiğinizi düşünün diyor. Böylece bak senin İsmail'in ne yani? Kiminin ki mevki, kiminin ki para, kiminin ki güzellik, kiminin ki fiziki güzellik, kiminin ki sağlık, sağlık putu. İnanılmaz. Bu puta devamlı tapıyoruz arkadaşlar. Devamlı Besliyoruz bu putu. Yani bir düşünün. Sağlıklı olmak için yaptığımız harcamaları, vakti yanlıştır demiyorum ama çığırından çıktığını düşünüyorum yani. Her neyse neyse. Ve bu ne demektir biliyor musunuz? En azından senede bir kere, çünkü her sene biz kurban kesiyoruz kurban bayramında. En azından senede bir kere ki kalbini bu açıdan gözden geçiriyorsun demektir. Ben en çok neye tutkuyla bağlıyım? Tutku kelimesi güzel oldu arkadaşlar. Müslümanlığı bir kelimeyle anlatın diyecek olsun. Müslümanlığı bir böyle bir hatıram var benim hadi o hatırayı da paylaşayım hızlıca. Bir Alman radyosu benimle nasılsa ulaşmışlar bir şekilde benimle bir konuşmak istediler. İşte o günlerde de daha o zaman Erzurum sitesinde camide vaaz veriyorum. İşte o günlerde kadın meseleleri, töre cinayetleri meseleleri bu tip şeyler var. Bu konuları konuşacaklar. Yani gündemdeki en tartışmalı konular hakkında işte bir vaizeyle program yapacaklar. Ondan sonra ben günlerce şimdi öyle bir şey ki bu bu tip böyle röportajlarda arkadaşlar saatlerce konuşamazsın. Yani 2-3 dakikanın içinde bütün o meseleyi anlatman gerekir görüşünü yani. Allah'ım diyorum bana öyle bir kelime ilham et ki İslam'ı anlatırken her meseleye cevap olsun. Yani onun karşımdakinin aklına takılan her meseleye İslami görüşü anlatırken bu kelime anahtar gibi yani her kapıyı açsın. Arkadaşlar sonra bir gün böyle sabah uyandığımda pat diye aklıma geldi. Denge. Sonra ben bunun kendim buldum diye bayağı bir kendi kendime gururlanmıştım. Meğer şuur altından atılmış bilgilerden çıkarmışım ben onu. O kelimenin üzerinde Muhammed Hamidullah İslam'a giriş kitabında duruyor arkadaşlar. İslam'a giriş kitabını ben daha üniversite öğrencisiyken okumuşum, kaldırmışım kenara. O kalmış... Lazım olunca çıktı yani. Diyor ki arkadaşlar İslam baştan sona bir kelimeyle anlatın deseniz İslam denge dinidir. Sırat-ı Mustakim diyebiliriz. De, evet denge dinidir. Ama Sırat-ı Mustakim'de bir istikrar var başka şeyler de var. Denge ne demek? Sen dünya ile ahiret arasında denge kuracaksın. Ailenle işin arasında denge kuracaksın. Kadınla erkek arasında denge kuracaksın. İşte evlatla koca arasında, de, yani bütün hayatın boyunca dengeli e, olmanı istiyor İslam senden. Orta yolu tutmanı istiyor. Vasat dediğimiz şey Türkçe'de biraz eh idare eder anlamına geliyor. Hayır arkadaşlar, uçlarda olmayan demek. Orta yol, mutedim, evet, itilal demek, ölçülü olmak demek. Şimdi dolayısıyla o sevgi konusunda da işte öyle ve bütün duygularımız konusunda da hadis-i şerifte işte nefret ettiğinizde nef çok nef ileri gitmeyin diyor. Sevdiğinizde ileri gitmeyin diyor. O yüzden acizane kanaatim bunlar tartışılabilir arkadaşlar. Ee, tutku yok İslam'da yani. Böyle aşırı tutku. Onun biraz böyle... Ee, ne deniyor o kişiliklere? İki uçlarda yaşayan kişilikler. Biraz böyle uç davranışlar oldu. Marjinal, Marjinal tipler yani. Aşırı tutkulu tipler. Ee, bu bizim aslında hoşumuza gider. Dehalar hoşumuza gider. O tutkulu tipler hoşumuza gider. Romanlarda, filmlerde. hani Dünya tarihinde büyük çığır açan tipler. Aslında obsesif insanlardır yani. <gülüyor> Baktığınız zaman. Hani o tutkulu tipler. Onun için itidal üzere olmak Hiçbir şeye çok aşırı bağımlılık geliştirmemek, aşırı düşkünlük göstermemek biraz siz karşıdan böyle katılık gibi anlaşılabilir ama aslında insanların sırtını dayayacağı sağlam kaya olmak demektir yani inşallah. Bu ayet açıkça gösteriyor ki dedik uluhiyetin en mühim hususiyetlerinden biri muhabbettir, sevilmektir. Yani e, sevmediğin bir ilaha tapamazsın. Sevgi de ne? Aşırı gittikçe, ileriye gittikçe onu ilahlaştırmış olursun. Bundan dolayıdır ki Kur'an ve İslam ıslahında insan daha çok kul vasfıyla anılır. Hiçbir zaman yani e, abartılmaz, çok e, aşırı ifadeler kullanılmaz. çizgiden çıkılmaz. Bir şey öğrendim onu da size aktarayım. Şimdi bu 101 yaşında vefat etti ya komşumuz. onun torunu beraber aynı odada kalıyorlarmış torunuyla. Ondan nasıl o da bayağı bir ileri yaşta. Dedi ki anneannem dedi yatağa yattığı zaman dedi her gece şunu söylerdi ve bana da ezberletirdi yani çocukken yattım sağıma kalkarım inşallah kalkamazsam eşedüen la ilahe illallah evet. doğru söylememiş olabilirim evet, e, yattım Allah kalkarım inşallah kalk, eğer kalkamazsam eşedüen la ilahe illallah yani her gece ölebilirim bilinciyle bakın bu, bu yataktan ben kalkamayabilirim bilinciyle yatıyor yani inanılmaz öğretici e, irfanlı yani sözleri var büyüklerimizin peki kulluk kendisine kul olunan varlığa karşı beslenen en ileri derece sevgi derecesini ifade eder yani kendini kul olarak gördüğünüzde arkadaşlar seni var eden ve senin çünkü sen bir kölesin artık senin bir şeye sahip değilsin kimin karşısında Allah karşısında yani Allahla kıyaslandığında senin sen hiçbir şeye malik değilsin nefes alabilmem de ona bağlı bir kriz olur bir şey olur işte biliyorsunuz e, alerjik bir reaksiyon nefes alamaz hale gelirsin. Ağzına aldığın şeyi yutabilmen de onun izin vermesine bağlı. Artık bundan sonra her şey ona bağlı. Kul olmak bu demek. E, dolayısıyla kulluk bilinci en yüksek bilinçtir arkadaşlar. Tam teslimiyet mertebesi Şimdi arkadaşlar kulluk bilinci tasavvufta bu yüzden tam teslimiyet tam rıza. Yani ben Allah'ın kuluyum, tamam bakıyorum. Ne demiş Allah? Tamam. O, o yapılacak. kalk Şu saatte kalkacaksın, evet o saatte kalkacaksın. Bunu konuşmayacaksın. Gıybet etme, tamam edilmeyecek. Çünkü Allah gıybet etme diyor. Yani o kadar basit ki bakın böyle baktığımızda. Yani kesimiyet aslında düşündüğünüzde hani bütün o şeytanı, nefsi falan bir kenara koyduğumuzda o zihne ulaşabilsek çok müthiş bir şey. Yalnız... Arkadaşlar bir parantez açmam lazım. Buradan şekilcilik ve aşırı nasıl diyeyim toleransızlık da olmamalı. Bir ayeti kerimede eğer Allah'ı seviyorsanız bu hangi ayet? Ali İmran suresi 31. ayet. Bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahınızı bağışlasın diyor. Yani Allah e, diyor ki eğer beni seviyorsanız ve benim de sizi sevmemi istiyorsanız Peki, peygambere Allah. tabi olacaksınız diyor. "Kul, <gülüyor> اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ Ayet-i kerime. Ee, burada işte o başta birinci bölümde anlattığım sünnete tabi olmak, peygamberin yolundan gitmek. Neden arkadaşlar, neden? Ee, çok hızlı söylüyorum cevabı, yoksa vakit daral. Hem rol model, yani nasıl seveceğimizi ölecek, hem de arkadaşlar ben Allah'ın benden, Neyi nasıl istediğini yani mesela şimdi ben diyelim ki Nuray Hanım'ı çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok kolay değil mi? Nuray Hanım'a yaklaşmak için ona yakın olabilmek, sevgisini, ilgisini kazanabilmek için onun nelerden hoşlandığını, Tabii, nasıl davranmam ediyorum. gerektiğini, nasıl buluşabilirim, nasıl yakın olabilirim. Bir şey öğrenirim yani. Niye? Çünkü o da insan, ben de insanım. Aynı boyuttayız. Hı hı. Ama Allah'ı nasıl memnun edeceğimi nasıl öğreneceğim i̇şte peygamber, aynı peygamber. boyutta değiliz ki arkadaşlar yani Allah ile konuşamam soramam göremem onu gören biriyle konuşamam yani farklı bir boyuttayım nasıl öğreneceğim işte bir tek yolu var peygamberden başka bir yolu yok onun için peygamberi aradan çıkardığınızda yani peygamberin modelliğini yoksa Allah'a dua etmek için araya peygamber gerek yok peygamberin bize modelliğini rehberliğini aradan çıkardığınızda Allah'ın sevgisini kafanıza göre kazanma durumunda kalıyorsunuz. Kendinize göre kendinize göre yani tamamen tahmini hareket kendinize ediyorsunuz. Evet bir din icat etmiş oluyorsunuz. Allah korusun. Peki buradan devam ediyoruz.